Ne tende can ile sensiz ümidi sıhhat olur. Ne can bedende gamı firkatinle rahat olur. Ne çare var ki firakınla eğlenemem birden. Ne talim değiller misale fırsat olur. Dil işe gitti kesilmez sevai aşkından. Nasihat eylemediğince beter melamet olur. Nedir bu tali ile derdi nefiz arın, ne sonu. Sevse mülayim dedikçe afet olur. Her şairin kendince bir söyleyişi vardır. Bu akşam sohbetimize konu ettiğimiz şairimiz özellikle hicivleriyle tanınan Nefi. Erzurum eşrafından Ömer Efendi adıyla bilinen Nefi. Açık sözlü tavrıyla tanınan Ritmeşref şairlerimizden. Efendim bu akşam Nefi'ye geçmeden önce siz izleyicilerimizle de paylaşmak istediğimiz bir e, yeniliğimiz var. Can veren TV Instagram hesabından bizlere ulaşabilir, yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Her akşam olduğu gibi bu akşam da Üstadım Hayati İnanç birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, merhaba. Büyük Üstad, Büyük Üstad Nef'i Merhum, Erzurumlu Ömer Nef'i. Adından bahsedildiğinde hemen yüzlere bir tebessüm oturan bir zat-ı şeriftir. Zehir zemberek bir adam, dördüncü Murat gibi gözünü budaktan esirgemeyen bir sultanın yanı başında, sözünü dudaktan esirgemeyen bir şair olarak geldi gitti. Bütün hayatı boyunca etrafındakilere diken gibi battı. Babası buna dahildir. Kimseyle geçinemedi Allah için. Fakat nasıl bir şair? Çok büyük bir şair. Yani her türlü takdirin, değerlendirmenin üstünde tutulur. Yani nef'i merhum teraziye konmaz. O bizzat terazidir. En önce hatıra gelen beyt, zannediyorum nef'iden bahsederken, ehli dildir diyemem sinesi saf olmayana, Ehli dil birbirini in saf değil. Çerhile söyleşemem aynesi saf değil. Destesiyle meşhur olmuş mısraları. Gönül ehlidir diyemem. Sinesi, kalbi saf olmayana. Temiz kalpli olmayana adam demem diyor yani. Eyvallah. Ve ehli dil birbirini bilmemekin saf değil. Gönül ehli olanlar Birbirini tanırlar be, bulurlar diyor. Yolları bir yerde kesişir diyor. Buluşamazlarsa vâ esafâ. Buna üzülsek değer diyor. Hakikaten de öyledir. Ziya Paşa'nın dediği gibidir. Nadanlar eder sohbeti nadanla telezzüz. Divanelerin hem de mi divane gerektir. Cahil cahille söyleşmeyi sever. Deli deliyle sohbet eder. Ehli dil olan da ehli dil olanla. Şu dört mısraı destan olmuştur adeta. Ey dil hele alemde bir adem yoğuymiş. Var ise de ehli dile mahrem yoğuymiş. Sen de ezber yapmaya başladın okumak ister misin? Şimdi hocam Ey dil hele sizin yanınızda onu yapmayayım. Tamam peki. <gülüyor> Ey dil hele alemde bir adem yoğuymiş. Var ise de ehli dile mahrem yoğuymiş. Gam çekme hakikatta eğer arif isen farz eyle ki yine alem yoğuymiş. Şimdi süzme bir mevlevidir diyemeyiz nef merhum için. Ama nevlevi, mevlevi muhibbi olduğu da aşikardır. O muhittendir. Gönlü oradadır. Divanında çok sayıda kaside vardır. Hiçbir divanda olmadığı kadar. Kasidelerin ilk ikisini Cenab-ı Peygamber için aleyhissalatü Vesselam ayırdıktan sonra üçüncü kaside Hazreti Mevlana adına yazılmış. Sonra da sırasıyla tarih sırasına göre üç Osmanlı sultanı ile ilgili olarak işte Ahmet tahta geçti o Murat tahta geçti o şeklinde divanını tertip etmiştir. Vallahi ben divanı okurken dedim herhalde hiç gazel falan bulamayacağız Allah sonunda gazel az, <gülüyor> sonunda doğru az devam sayıda gazeli var. E, Gazelleri güzel mi? Çok güzel. Gazelleri de çok güzel. Ama o kasideyi tercih etmiş. Kaside tarzı. Burada kısaca yani küçük bir bilgi fazlaca edebiyat dersine dönsün de istemiyorum ama Eyvallah. yani belli bir konusu olan kast ile bir kast ile yazılmış kaside o demektir. Ee, tercihan ve umumiyetle bir zatı merkeze alarak onun övgüsünde o vesileyle söylenen sözler biçiminde yazılır veya genellikle uzun olur. Gazel dediğiniz 5, 7, 9 bilemedin 11 beyttir ama kasideler 30'dan 40'tan 50'den başlar. Efendim bu okuduğum dört mısrada, ey dil alemde bir Adem yoğuymuş, Mevlevilik neşvesini e, görüyoruz. Yani bir ıı, tasavvuf terbiyesinden geçmişlik edası var. Ey gönül, alemde adam, Adem yokmuş ya, adam görmedik diyor. Rivayet odur ki idam edilirken söylediği sözlerdir. Bir insan idam edilirken şiir söyleyecek hem de böyle dokunaklı laflar edecek. Ruh metanetini nereden elde eder? Değer bir sorudur. Merakı celbeden bir sorudur. Normalde hani titri titreyerek yani. gitmesi gerekiyor ama o... Orada, istemez. duymuşsundur hadiseyi, evet. orada Siham-ı Kazası var onun biliyorsunuz. Kaza okları demek. Siham-ı Kaza. Herkesi incittiği sözler orada yani babası dahil. Olmak üzere çok ağır sözler, hatta böyle mizahı, hicvi falan da açan oldukça ağır sözler. E, şimşek çakıyor, yıldırım patlıyor, bir şeyler oluyor infaz öncesinde. E, o dönemin bir şairi isabetle şunu diyor, Gökten nazire indi sihamı kazasına, nef'i diliyle uğradı hakkın belasına. Onun diyor sihamı kazadaki zehir zemberek sözlerine nazire gökten geldi. Bak görüyor musun infaz sırasında şimşek çak falan falan. Yürekler ağza geliyor, herkes endişeli, telaşlı, insan korkmaz mı biri idam edilecek. Ortamda serin kanlı olan yalnız nef'idir. Hala espri yapmaktan dilini geri <gülüyor> durmuyor. <gülüyor> geri durmuyor. Ee, orada bile acı sözler söylüyor. Fezlekenin üzerine mürekkep damlayınca yazan siyahi vezire dokunduruyor. Vezirim terin damladı falan diyerek ve orada bu mısraları söylediği rivayet olunur. Ey gönül gidiyorsun bu alemden bir adam görmeden diyor. Ey dil hele alemde bir adem yok imiş. Adam yok Allah Allah. Fakat tasavvuf terbiyesi görmüş yani manevi rütbelerden en azından haberdar bir adam. Bir Allah dostuna çatmamak için de galiba parantez açıyor ikinci mısra'da Var ise de ehli dile mahrem yok imiş. Belki vardı da biz rastlamadık diyor yani efendim. Gam çekme hakikatta eğer Arif isen farz ile ki el an yine alem yok imiş. Eğer Arif isen, diyor nef ölüyorum diye telaş etme ahirete gidiyorum diye panik yapma. Yoktan yok çıktı geriye ne kalır yine yok diyor. Başta Adem diyarından gelmedin mi sen? Bir mevcudun mu vardı? Cenab-ı Hak seni yoktan yaratıp bu aleme gönderdi. Gene de gidiyorsun. Ne olmuş yani? Yüz sene önce neredeydin? Hesapta yoktun. E şimdi varım diye bu varlığı kendine yakıştırıverme. Emanettir. Arızi sıfattır. Arızi sıfatta da asıl olan ademdir. <gülüyor> Necelle hükmüdür bu söylediğim. Yani böyle yamama sıfatlar da diyor. Asıl olan yokluktur diyor. E, gidiyorsun telaş etme diyor. Bir başka onun çok parlak beyti, tevekkül ehliyiz herkes bizim amalimiz yoktur. Dedin ya rint meşrep böyle evet. e, istigna ehli bu bana lazım değil falan diyen böyle minnetsiz falan yani. Ya Aç abi... gezip dişinde kürdan gezdirme hali. Celalli de bir <gülüyor> şey var yani. Öyle tevekkül... Eyvallahı yok ya. <gülüyor> tevekkül ehliyiz herkes bizim amalimiz yoktur. Müheyyadır bizim için devlet isticalimiz yoktur. Biz diyor tevekkül ehliyiz. Var yok aldırış etmeyiz. İsticalimiz yok yani bir devlet telaş malaş falan ne, ne olacak acaba falan endişemiz yoktur. Devlet bize hastadır ama bizim tenezzülümüz yok. Müreyyadır <gülüyor> bizim için devlet. Devlet diyor bizi ister diyor bizi kullanmayı bizi yüksek mevkilerde bizimle onurlanmayı arzu eder belki ama diyor bizim emelimiz yok ki beklentimiz yok ki. acelemiz yok. Dehre mağrur olma ey gafil ki bunda Adem'e talii yüz döndürür gahi sitar naz eder. Çok güzel bir beyti de bu işte. Biz diyor, yani bize nasihatı, insan okuyanlara nasihatı. Zamana mağrur olma. İçinde bulunduğun şartlar seni gururlandırmasın ey gafil. Çünkü bu dünya öyle bir yapıdadır ki talih yüz döndürür yarın, ters döner ve naz eder diyor taliyi yüz döndürür yahi sitare naz eder yıldızın yıldızın bugün parlaksa da sakın havaya girme şımarma naz eder diyor basılan zeminin kaypak olduğunu esasen dünyanın tabiatının bu olduğunu her şairimiz gibi o da kendine mahsus bir üslupla çektiğim derdine hem hanene biraz zor okuması çektiğim derdine hem ha hem rah bilir Aşıkum hali dilizarımı Allah bilir. Eyvallah. Her zaman hatırlatasım var söylemek isterim doğrusu. Aruzun neşesini yakalamadan, aruz ahengini biraz fark etmeden klasik şiirimizden zevk almak zor. Ancak azıcık farkına varınca da feilâtun feilâtun fe fe okurken fe o ritmi Onu zaten hissediyorsunuz. O ritim ritim var yani. Bu ilerledikçe Artık Mısra'da yazılımda hata olursa bunu fark edersiniz. Kulağınıza batar, rahatsız olursunuz. O ahengi duydukça da manadan bağımsız olarak size bir zevk bahşeder. Ahenk, güzellik, intizam her yerde geçerli. Yani masanın üstü dağınık olsa insanın zihni karışır ya. Değil mi yani? Şu perişan Aynen. olsa ne, neyinler dolduğu belli değil. Eve geliyorsun, bir çorap bir tarafta, ayakkabı bir tarafta. Benim tanıdığım bir güzel zat... Vardı. Odunluğuna girdim de. O odunlukta gözleriniz bağlı olarak keseri, tornavidayı, çırayı aramadan bulursunuz. O kadar Öyle intizam, intizam var. Düşündüm. Acizane adam yokluğunda genel müdürlük yaptığım dönemler oldu. Benim genel müdür makam odamda o intizam yoktu. e Şimdi bu intizam, bu güzellik, bu düzgünlük. Mesela tavsiye ederler. Piyasada çalışan reklamcı olarak, tanıtımcı olarak ne bileyim bir şeyi tanıtmak veya satmak üzere çalışanlara derler ki çantanızı sağ yanınıza koyunuz, oturduğunuz yerden karşıdakinin gözünüzü ayırmadan çantanızı açıp istediğinizi alabilmelisiniz. İşte bu intizam gerektirir. Kart nerede? Düzen Tüzen gerektirir. Düzen gerektirir. E böyle olunca ne olur insan? İşte bu düzen, bu intizam alışkanlığı insana söz ile de gelir. Sözler düzgün olunca insanın özü de düzelir zaman içerisinde. Bir vesileyle bahsetmiştik Sultan I. Ahmet'in şiirinde. Yani şiirdeki disiplin, intizam, vezne ayet kafiye ve usule riayet insanın hayatını tanzim eder aslında. Sözü güzelleşir, düzgünleşir, etkili hale gelir. Ve Kemal noktada etkili konuşmanın, güzel konuşmanın sırrına Ebu Bekir Sıddık Efendimiz Sıradı anh şöyle bu. Fazla sözü terk etmek diyor. Lüzumsuz sözü terk edersen sözün güzelleşir. Eyvallah. Çektiğim derdine hemrah, çektiğim derdine hemhane, hemrah bilir. De çektiğim derdi diyor evimin içindekiler de bilmez, yoldaşım da bilmez. Kim bilir? Aşıkım hali dilizarımı Allah bilir. Ben diyor ağlayan gönlümün halini ancak aşığım, ağlayan gönlümün halini ancak Allah bilir. Kalpleri bilen Allah. İhlas Allah ile kul arasında sırdır. Şeytan bilmez ki bozsun, melek bilmez ki yazsın. Yani Allah, Allah ile arayı düzeltmeli. Şu Şubeytü bilhassa seçtik. Sultan Ahmet kasidesinde, Sultan Ahmet için çok kasidesi var da, bu kasidede Ahmet Camii'nden bahsederken, e, tabii yeni inşa edilmiş falan, Osmanlı e, İntelijansiyasında çok dikkat çekici, Mimar Sinan'ın çırakları yapmışlar. Harika tabii, hakikaten Blue Musk diyor ya, ecnebiler gelip ziyaret ediyorlar, hala kıskanıyorlar falan. Habaza mukaddes ki bulur, anda bir secde kılan mağfireti rahmanı. Habaza ne güzel ne hoş demektir. Bu öyle mukaddes feyzlerle yüklü bir mabet ki diyor burada bir secde kılan rahman'ın mağfiretini buluyor Allah'ın izniyle. Yani mekanın, zamanın tabii kalbin haline tesiri var. bir ağacın altında da namaz kılınır. Sahihtir, yerde temizdir, mesele yoktur. İki saz altında da kılınır ama e, medeniyet Sultanahmet Camii'dir işte. Süleymani o medeniyettir. Yani bunu inşa yüzlerce yıl sonra e, dimdik duran ve size bir ihtarda bulunan, size bir şeyler hatırlatan eserlerdir. Razıyım fakadanamma beni azur de eden sehvile eylediğim cürmühatanın gamıdır. Naat'a geçtik. Evet. Hz Peygamber için yazılan Na Aleyhisseraf iki tanedir iki Naat var uzun uzun. 70 küsur beyt yapıyor toplamı ikisinin toplamı. Sen de fark ettin araştırmaların sırasında diğer natlara e benzemiyor. nat yani, evet. üsulü de çok farklı. Her şeyi farklı olduğu gibi natı da çok özel. Mesela e, sözüm rediflidir natının biri, Hazreti Peygamber'i övmek için yazdığı şiirin ilk yarısı kendini övmekle geçmektedir. <gülüyor> yani biraz megaloman mı desek yani biraz fazlaca övünen bir şairimizdir. Yakışıyor kendisine gerçi ama ikincisi Allah'tan yani her beytinde direkt veya dolaylı olarak iki cihan serverine aleyhissalatü vesselam konu almış. Burada Hz. Peygamber'in aleyhissalatü vesselam yüceliğini, merhametini, şefaatini zikrettikten sonra sıkıntıdan filan razıyım ama diyor gönlümü yaralayan şu ki hatayla ettiğim çürüm hata günah filan çok diyor sehven yaptıklarım utanıyorum diyor ondan sıkıntıdayım. Yine memdu humu fikre ileyecek şad olurum ki dil bir <gülüyor> keremi atufetin maksemidir. Bu vezinde ilk defa bir nat görüyorum. Yani bu vezin. Birkaç tane farklı tarz denemesi var diğer şiirlerde. Var, var. var evet. O yani evet sınırlara sığmayan bir üstad. Elbette dardayım ama diyor memduhumu hatırlayarak mutlu olurum. Yani övdüğüm zatı hatırlayıp diyor neşeleniyorum diyor. Hazreti Peygamber yani aleyhissalatü vesselam. Ki onun diyor kerem dolu kalbi atifetin maksemidir. Yani ihsanın, iyiliklerin dağıtıldığı yerdir. O herkese merhamet ediyor, ondan dolayı e, bir ferahlıyorum diyor. Yoksa bizde iş yok diyor, çok günahkarım diyor. Yani bunalıyorum ama e, memduhumu hatırlayıp onun e, şefaatine iltica ediyorum. Derdi ya dermanı oleyler zira nazarı merhameti ehli dilin merhemidir. İsyan günahımın da dermanı yine ondandır şefaatiyle. Merhametli bakışı diyor, gönül ehlinin merhemidir diyor. Onun bir bakışıyla şifaya bulur insanlar, müminler. Rahmeder haline mecruhların elhasıl ol tabibi dili alem, rüsülün erhamıdır. Merhamet eder haline yaralıların, gönlü yaralıların haline merhamet eder o. Velhasıl tabibi dili alem herkesin, bütün alemin gönlünün tabibi olan o server sallallahu aleyhi ve sellem rüsülün erhamıdır. Rüsül, resulün çoğulu yani peygamberlerin, peygamberlerin en merhametlisidir. Erham da e, taftil yani mübalağa sigası. Merhametli değil en merhametli. Çok çok merhametli. Yani vezne de uygun biçimde ol tabibi, dili alem, rüsülün erhamıdır. Dediğim gibi işte biraz konuda yani vezni tanımak konusunda merak Teklif ediyorum seyircilerimize, evet. takipçilerimize. Olalı peygamberi ahir zamane na'tugû, abru ümmeti ahir zamanıydır sözüm. Sözüm redifli, kendi şiirini, sözünü övdüğü uzun kasidesinde Hz. Peygamber'den bahsetmeye başladığında şöyle söylüyor. Onu övmeye başladığımdan beri diyor, yani bu defa bir de şu var yani övündü, övündü, sözünü, şiirini övdü ama sebep onu övmemdir noktasına getiriyor. O peygamberi ahir zamanı diyor anmaya başladığımdan beri e, ahir zamanın yüz e, suyudur e, sözüm diyor. Yani Geri taraftan da kendi acizliğiyle yitiriyor. Yani. yani şimdi bu bizim şairlerimizde bu çok enteresan bir şey. Yani Yenişehir'le Avni merhum diyor ki bir vesileyle e, eblehanı dama çekmektir taazzumdan garaz. Yoksa herkes kendi vicdanında miktarın bilir. Ben diyor kaç para ettiğimi bilirim de diyor. Övünüyor gibi olan sözlerim ahmaklara tuzağa çekmek içindir diyor. Şimdi bu tabii enteresan bir şey. Yani övünüyor. Hakikaten övünüyor ahmak kendini. Öyle değil efendim ya, öyle değil. Övünmenin de bir arka planı şiiri övüyor. Ediyor ama bunun da feizi şuradan geliyor diyor. Yani işte kaynağı bu diyor. Ee, şiirde de tevazu olmaz ki acizane bir şunu yazdık falan olmaz yani. Şiir biraz gür sesle biraz biraz yukarıdan olacak yani kaçınılmaz bir şey. Nato şahin şah evreninü büvvet kimanın feizi medh ile dilin canı cihanıdır sözüm. O diyor, nübüvvet sultanı, Şahlar Şahı'nın e, natıdır bu sözüm ve onun medhinin feyziyle, onu övmenin sağladığı ile e, herkese can özüdür sözüm. Can bağışlar, canı cihanidir sözüm. Can alem fahri Adem, Ahmedi mürsel kita, haşrolunca natı göğü, nat hanıdır sözüm. Alemin canı, in, insanların övüncü fahri Adem, Adem aleyhisselamın, o övündü. Yani şefaat ne dedi? Neslimden gelen evladım Muhammed Aleyhisselam hürmetine ya Rabbi dedi affını istedi efendim. Haşroluncaya kadar kıyamet sabahına kadar benim sözlerim Allah'ın izniyle diyor. Ee, övecek anlatacak diyor. E öyle olmuyor mu? 2019'dayız. Yani bunun milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor olmaması durumu değiştirmez. Neticede yani, bugün sohbetimize konu Konu, edip, konu ediyor yani bunu <gülüyor> unutamıyoruz. tanımadığımız. Şadı kam oldum neşatı feyzzinatı pakile şimdiden sonra duayı şadı manidir sözüm. Vahtiyar oldum diyor neşelendim diyor onu övmenin sayesinde diyor. Güzeli övünce ben de güzelleştim biraz diyor. Bundan sonra diyor bahtiyarlıkla dua etmektir sözüm diyor. Ben dua ederim ancak diyor ona ümmet olmanın verdiği neşe işte bu anlatılan. Neşe ya bu feyz olan dersen eğer. Şimdi son beyitte de sözüm kasidesinde. Her demendi şemden olsun ruhuna yüz bin selam arşadek isale peki nedir sözüm. Benim diyor bu güzel şiirlerim ee, arşa kadar uzanan arşa çıkan e, feryatların e, onun mübarek ruhuna 100 bin selam götürsün diyor. Ona aleyhissalatu vesselam selam gönderiyor. Ol kesad fehmi hiret bir sözünün mükremidir. Ene efsah haberim o demidir. Yüzlerce akıllının ve anlayışlığının diyor sözünün üstündedir onun sözü diyor. Bütün akıllıların fevkindedir. Ene efsah demişti o. Arapça. Ben en fasihim. En fasih konuşanım. Fasih, güzel, akıcı, anlaşılır. Ee, eskiler öyle derler. Konuşmada fesahat, belagat, talakat, salaset lazım. Yani söz güzel olmalı, doğru olmalı, şifa vermeli, akıcı olmalı, yormamalı, dikkatli bir dinleyici dilerse ezberleyebilmeli falan böyle özellikler aranır sözde. Fesahat, bunun tabii zirvesi e, fasihin e, abartılı sigası, mübalağa, efsah. Cenab-ı Peygamber demişti ya diyor, ena efsah en fasih olan, Arap'ın en olanı Mucize Nutki demidir onun diyor sözündeki Mucize'nin en açık şahididir diyor. Arap edebiyatından çok iyi anlayan birisine Arapça bir metin getiriyorlar bir edebiyat şaheseri büyük etkilenerek dinliyor tabi edebiyat ehli olunca insan bir de bunu anlaması başka, kendinden geçiyor adam. Sizce bu, bu, bu diyor bir hakimin sözü olmalı diyor. Hikmet sahibi büyük ya bir büyüğün sözüdür falan. Sonra hadisi şerif okuyorlar. Daha derin diyor gözleri fal taşı gibi açılıyor. Ne olduğunu bilemiyor hadis-i şerifte. Mana içinde mana çıkıyor. Derinleştikçe derinleşiyor diyor. Bu diyor öbüründen daha yüksek diyor. Ayet-i kerime okuyorlar. hepten adam iptal oluyor. ya yani nasıl, bu, bu nasıl bir şeydir diyor. Bu nasıl bir şeydir diyor. Yani yaşayan mucizedir aslında. Yani her an gördüğümüz. Valla şiire meraklı aciz bir kardeşiniz olarak... En sevdiğiniz şairin, en sevdiğiniz şiirini çok lezzetle üç defa, beş defa okuyabilirsiniz. Bir günde belki on defa da okuyabilirsiniz ama her gün yirmi defa okuyabileceğiniz ne şair var ne şiir. Evet. Bıkarsınız. Siz her gün en az kırk defa Fatiha-i okuyorsunuz. En az kırk defa namazlarda ve siz bugüne kadar herhangi bir kimsenin Fatiha-i Şerife'yi okumaktan veya dinlemekten usanç getirdiğini gördünüz veya duydunuz mu? Vaki değil. Mucize çok açık aslında. Ama çok açık olan mucize, bir din açıkça söylediği gibi zuhurunun şiddetinden gaip, çok açıkta olunca görülmüyor <gülüyor> insanoğlu ihmal ediyor ol ki bir nüktesi bin canu dili mesteler mani irazı ilahi suhani mülhemidir ve vesselam işte anlattığım şeyi söylüyor o ki diyor onun sözünde bir nükte canı gönlü mest eder hoş eder kendinden geçirir ilahi sırları açan ilham sözleridir diyor Cenab-ı Peygamber'in sözleri bunu en büyük şair söylüyor. Habbeza Nadide Perdazı Hakaiq-ı Kean'ın bezme tahkikinin erbabı beyan ebkemidir. Ne güzel ne hoş diyor Habbeza demin de geçmişti. Öyle diyor nadir nadir benzersiz hakikatları ortaya koymaktadır ki diyor. Onun sözleri diyor beyan erbabını dilsiz bırakır. <gülüyor> Dilleri tutulur diyor. İşi söz olanlar bile donar kalırlar diyor artık. Kemal karşısında yine habbe zaman hikmet ki zülalı suheni kabe-i mafatetin abu ruh muhteşem bir benzetme yapmış ne hoş ne güzel ki diyor onun hikmet kaynağı olan diyor tatlı su gibi olan zülal zülal Ab ı zülal derler yumuşak tatlı hoş içimli su işte onun sözü o su gibidir öyle su gibidir Marifet Kabe'sinin zemzem, abı ı zemzemidir. Allah'ım ya Rabbim ya. Yani her kavramı tek beyte derc etmiş. Zemzem gibi şifalı, hayat suyudur, Kabe gibi muhteremdir, muazzezdir. <gülüyor> Dil-i pakiki olur, cam-ı tevhid. Saf, rahik, saf. Yani katışıksız, lezzetli demek. Cam-ı rahik -ı tevhid, tevhid e, içeceğinin diyor, lezzetli diyor, katışıksız o şerbetin. Ee, temiz gönlüdür. Nuş eden cüresine alemi feyzin cemidir. Onun bir yudumunu içerse diyor, feyz aleminin cemidir. Burada cem dediği hani şarabı imal eden, ilk defa ortaya çıkaran, üzümü sıkıp da bundan sarhoş olmayı bulan cem isimli bir İranlı vardı. İran hükümdarı. Çok efsaneler vardır hakkında. Yüzlerce yıl yaşadığı, ilahlığını iddia etti falan filan anlatılır. Yani işte o cemse diyor, bu alemin cemi de Hazreti Peygamber'in sözünün neşesiyle e, serhoş olandır diyor. İşte bu bu bu meclisin cemi de odur. Sır mani ki dülü akla verir bir kış şahidi nüktesinin turrai hamder hamıdır. Onun diyor sözlerindeki mana sırları diyor, akla hiç şüphe yok diyor parlaklık verir. Yani biraz önce gönlü parlattığı, aydınlattığını söylüyordu. Kalbeyi tabii şimdi akla, akla da yol gösterir. Zaten sözden, şiirden beklenti hem aklı hem kalbi beslemesidir. Yol göstermesidir. İnsanın üç türlü açlığı var. Sadece midesi değil acıkan. Kafası acıkıyor, bilgi ister, ilim ister. Gönlü acıkıyor, sevgi, feyiz, muhabbet ister. İşte şiir bu ikisini birden sağlayan ee, bir sihri helaldir. Eskiler sihri helal der evet. şiire. Sihir ama helalından sihir yani. Buk ai allemahu Olsanola medresesi didanası harimi hikemin mahremidir. Buka memleket demek, yurt vatan filan demek. Allemahu Er Rahman suresinden herhalde bir alıntı yapıyor. Onun diyor meclisi bulunduğu yer, ders verdiği yer diyor. ilmin tam merkezi, memleketi anavatanıdır. Dili danası harime hikemin mahremidir diyor. Onun diyor parlak gönlü hikmet ehli olanların Sırdaçıdır, mahremidir. Yaraşır ana Süleyman'ı hakikat dersem halka iç harh benanı dilinin hatemidir. Ben ona diyor hakikatin Süleyman'ı desem yanlış olmaz diyor. Süleyman Aleyhisselam yüzüğü vardı ya evet. onun parmakları da diyor parmaklarında hakikat yüzüğü. Hak yüzüğü diyor, halkayı çar. Gökyüzü onun parmağında bir yüzük gibi diyor. Yani burada öyle bir benzetme yapmış ki bütün yaratılmışlar, onun şerefine yaratıldığı meselesini şairane. Hıred ol kasra uruc eyleme gadir ise Onda da seyir eylesin o zat kimin mahremidir. Eğer diyor akıl diyor güç yetirebilirse diyor onun sözünü anlamak üzere şöyle uğru etsin yükselsin diyor bir yani kanatlansın da görsün o kimin mahremidir. Kimin sırdaşıdır. Estağfurullah, yasin ona Allah-u Azimüşşan yalnız onun anlayacağı şeyler söylediğim efendim mukatta evet. diyoruz, diyoruz müteşabih. Efendim nail olsa bu kadar rütbeyi i ola ki o mahbub ilahi rüsulün ekremidir. Saydığım bunca özelliklere sahip olması, bunca güzelliklere, üstünlüklere sahip olmasında şaşacak ne var? O bütün peygamberlerin en üstünüdür, ekremidir. Ki o mahbub ilahi rüsulün ekremidir. Peygamberlerin en yücesidir. Padişahı Dücihan Ahmet-i Mürsel ki anın midhati zatı dilin maslahatı elzemidir. O diyor Ahmet İbrsel aleyhissalatü vesselam iki cihanın padişahıdır ve onu övmek, onu e, dil gönlün maslahatı elzemidir. Yani gönül sahibi olana düşen odur. Bir kişide gönül varsa bu dil kelimesine öbür manayı verirsek de öyle. Yani dili varsa adamın konuşabiliyorsa onu övmek de Yani onu övmüyorsa e, kurusun o dil, kurusun o ağız. eyledi mührin ümüvvetle hızlı gittik sorum var galiba. Sor. Şimdi hocam... E... Daha önceki sohbetlerimizde de konu evet. ettik şairlerimizde böyle bir aşırı derecede peygamber sevgisi var şimdi bunları şöyle de sınıflandırabiliriz mesela bazı şairler gerçekten güzel eğitimlerden geçmiş işte İstanbul'da yetişmiş ama bizim şairimiz Nefi Erzurum'dan İstanbul'a geliyor hatta birileri diyor ki yani hani git İstanbul'da bak böyle böyle yerler var o zamanki İstanbul Türkçesine de pek hakim değil ama sonradan öğrenip herkesi geçiyor. Çok ciddi yani... farklar da yok zaten. Yani Erzurum dediğinizde bir büyük paytahtır yani. Bir büyük kültür merkezidir, ilim şehridir öteden beri. Yani Sivas öyledir, Erzurum öyledir, Urfa öyledir. Yani Maraş öyledir. Yani şimdiki gibi böyle uçurumlar yok. Eğitim yaygın. Bütün memleket, mektep, mektebin tavanı gökyüzü, tabanı yeryüzü, ilim yaygın. Nereden anlıyoruz bunu? E bakıyorum şairlerin çoğu taşralı. Sadece şairlerin değil, diğer sanat erbabının taşranın solgun gecelerinden der saadet şahraimlerine derdi müellif. Yani taşradan geliyorlar. Mimar Sinan Kayserli. Vaki e yanılmıyorsam Bursa'dan geldi. Yani hep böyle hep taşralıdır. Eee... Elbette süzülmüşü en üstünü İstanbul'da olacak yakışan da budur. Hilafet merkezidir. Bütün dünyanın e, idare edildiği merkezdir. Ama taşrada şey değil yani mahrum değil, e, zayıf değil. Yani derin bir birikim her yerde yaygın olarak mevcut. Eyledi mihrin übüvvet? Ne soracaksınız? Bir Şimdi var hocam var e, biraz naatlara ara verip de onun meşhur bir şiiri var. Hangisine? E, şöyle tekrar ben bak, bak. bakayım on andlarda alakalı yedim kaldı bak Onu sonra ele alalım sığdıralım bunu Evet ee, onun da hem başında hem de sonunda He. aynı şöyle bitiriyor bunu söyleyince Siz diyeceksiniz ki Evet bu bunu biz konu etmemiz lazım hem Kade hem badeh, Allah hem Allah. bir şuhşa sakidir Allah. gönül bak şimdi nereden nereden basıyor bak Nasır'a basıyor bak Evet <gülüyor> ehli Aşkın hasılı sahip mezakıdır. göre aşkın hasılı sahip mezakıdır. Bu şiirin sonu da şöyle bitiyor. Etse nefi noğla ger gönlüyle daim bezmihas hem kade hem bade hem bir şu sakidir. Gölüm. İlk mısrayı tekrar ediyor. Şimdi çok parlak bir gazeli bu. Çok meşhur bir gazeli. Bizde Yahya Kemal de fena halde etkilemiş ki evet. Yahya Kemal buna tazmin yaptı. Nef'inin mısraını tazmin suretiyle dedi ve bunun üstüne üç mısra daha ekledi. Sözü niye buraya getirdin bilmiyorum ama madem getirdin artık borç oldu. İyi hadi bakalım. Yani olmadık yere bastın. <gülüyor> Efendim, hem kadeh hem badeh hem bir şuh sakidir gönül. Benim gönlüm hem bardak hem içine konulan hem onu dağıtandır. Şimdi böyle saçma bir şey insan niye söyler ki? Yani şöyle akılmızı cihetimde bakar bir şey değil. Yani hem içen hem içilen hem içtiren. <gülüyor> Bu şu demek, aşk e, özeldir, tek kişiliktir ve sen de başlarsan de biter. Aşkın teorisini yapıyor yani. Bu mısradaki lezzet Yahya Kemal'i öyle etkilemiş, üç mısra yazmış. dedim ya üstüne bak evet. okuyorum dördün, dört Buyur mısra kıta. Şey. Aşkın irşadıyla girdik manevi bir gülşene. Dolmasın beyhude sagar, açmasın beyhude gül. Camı cem bir lahza devretmez bu zevkabat da. Hem kadeh hem badeh hem bir şuh sakidir gönül. Vesselam. Evet. <gülüyor> ya Ya Kemal 1958. Aşkın yol göstermesiyle bir manevi gül bahçesine girdik. Bir mana gülşenine girdik. Aşkın irşadıyla girdik manevi bir gülşene. Dolmasın beyhude sagar, açmasın beyhude gül. Kadehi doldurmanıza gerek yok, gülün açmasına lüzum yok. Biz zaten olduk olacağımız kadar. <gülüyor> Camı cem bir lahza devretmez bu zevkâbatta, bu zevk yurdunda, bu aşk meclisinde, bu dergâhta, bu tekkede. Kadeh dolaşmaz. O cem'in problemidir derdini savmak için içkiye sarılmış kendi problemidir. Bizim öyle bir kaygımız yok. Hem kadeh hem bade hem deriş. şu sakidir gönül. Bizim aşktan bahsettiğimiz üzümün suyu değil diyor. Şaraptan bahsettiğimiz üzümün suyu değil. Aşktan bahsettiğimiz beşeri ilgiler değil. Daha önce bir vesileyle de söylemiştim. Şarap içmeden şair olunmaz diyen Homeros'a bizden cevap nasıl geldi İbni Farıttan? Biz sarhoş olduğumuzda daha üzüm yaratılmamıştı. İşte Nefi'nin ve Yahya Kemal Beyatlı'nın ver nazara verdikleri çok hakikaten çok parlak bir gazeteyi seçmişsin tebrik ederim bu çok enteresan. Şimdi hocam buradan bir şey de geleceğim yani hani o bağlantı kopmayınca e, Yahya, ya Kemal, üç geçmiş ben. Yahya evet. Kemal ona bir cevap yazıyor. Evet. Şimdi o bağlantı koptuğu için koptu için biz konuşuyoruz burada. Anlamaya problem, ee, anlama problem var. Hoca diyor güzel konuşuyor da diyor ne dediğini anlamıyoruz diyor. Adam. Bir mahzuru yok. Bülbül öterken anlamasak da olur. Eyvallah. Yani hani şimdi biz biraz hani onunla alakalı bir meşgale yakalasak. Biraz böyle peşinden kurtulsak. Valla işte bunu inşa etmeye çalışıyoruz. Biraz ucundan tutsak. İnşa gerçekten... etmeye demeyelim büyük iddia ama bu merak uyandırmaya çalışıyoruz. Bir mum yakmaya Tabii çalışıyoruz. Yani yeni yetişen nesle gençlerimize. Valla bakın şunu demek istiyorum. Biz önceki nesilden çok şey aldık. Yani bunu burada anlatmaya kalksam yani programı çok çok açmış sabahı bulur. Ya ben okuma yazma bilmeyen ihtiyarlardan neler öğrendim ya. Benim dedem okuma yazma bilmezdi. Siyah bir adamdı zaten gece de görünmezdi. Bana dedi ki İslam'ın şartı kaç saydım beş aferin dedi. Altıncısı ne dedi bilmiyorum dedim yok dedim. Ben de biliyorum İslam'ın şartı beş dedi altıncısı haddini bilmektir dedi. Şimdi Arif Hanel nasihat alıyoruz ondan. Bir başka amca geliyor yine okuma, okuma yazma bilmiyor işte diyor. Yavrum diyor çocukken diyor eşikti caminin eşiğinde diyor teravih kılacağız diye sıraya girerdik biz alsalar keşke derdik diyor. Yaş ilerledikçe ileri ileri gittik. Şimdi en ön saftayım diyor. Baktım pencereden diyor kabristan görünüyor. Eşikte başlayan yolculuğun sonuna geldik diyor. Biri diyor ki işte yazıhaneme geliyor. Ben avukatım. Ben cehennem olup dururken haviyeden korkarım demiş diyor. Kim demiş? Dedim? Cehennem demiş. Niye haviyeden korkarım? Daha en şiddetli hani cehennemin en dip tabakası mürşitlere ayrılan yer. Yani bir neşve alıyoruz, bir lezzet. Çocuklara verilmesi icap eden de bu. Bilgi yüklemek değil. Hele bilgi çağında şimdi önemi yok. İki tuşla sen vereceğim bilgi peşin peşin alıyor zaten. Bilgi de bir Data da problem yok. Ama biz, şimdiki, biz şimdiden sonrakilere ne vereceğiz diye baktığımızda biraz telaşa düşüyoruz. Biraz moralimiz bozuluyor işin doğrusu. Ortak dili bulamıyoruz çünkü. Ancak böyle bir tecrübe var. Yani en az 6-6,5 asır devam ederek gelen bir şiir zevki, bir lezzet, bir estetik geleneğimiz var. Bundan bir damla tattırabilirsek, küçük bir şule gösterebilirsek eminim birçok insanımız farklı açıdan bakacak, bir daha düşünecektir. İşte... O örneklerdir bizim vermeye çalıştığımız ama şu da var tabii e birden kavranmaz canım o kadar yani. Tabii ki zaman istiyor. Ya, ya futbol maçını seyretmek için elli tane kelime öğreniyorsun ya. Televizyonun başına oturup da seyredip, bakın futbolu oynamaktan bahsetmiyorum, teknik direktör demiyorum, bilmem ne falan demiyorum yani. Kulüp yöneticiliğinden bahsetmiyorum. Stadyuma gidip seyretmekten de söz etmiyorum. Evde oturup anlay anlayarak seyredebilmek için 50 farklı kavramı bilmen lazım. Taş nedir, korner nedir, penaltı nedir bilmem ne falan, offside nedir bilmen lazım. E canım futbolu seyretmek için o kadar kelime öğreniyorsa ben de diyorum ki daha çok değil yani burada öğrenilecek kelime ve kavram. Birazcık lügat karıştırarak, biraz merakla, yani Cenab-ı Hak'tan iste vermek istemezse istek vermezdi. Biraz Eyvallah. merak hazır biraz olursa. Biraz çab da çabalamamız gerekiyor. Elbette. Şimdi hocam, o gazele geçmeden önce şöyle yapalım. Biliyorsunuz bizim işaretli lefaları bölümümüz var. Hadi bakalım. Yine ben bu akşam e bakalım, Nefi'den söyle. bir... Hem gülüs hem bülbülüs germiyeti aşk ile biz... Dağı derde şule vü şem i gama pervaneyiz. Dağı derde şule vü şem i gama pervaneiz. Hangi kelimeyi aldın oradan? Germiyet. Heh. Hemen buradan lügattan bakalım hocam. Germabe. Hamama germabe derdi eskiler. Germ. Sıcak. Hararet, sıcaklık, evet. ateşli çalışma Heh. gibi karşılıkları evet. var. Germiyet. Oku bakalım şimdi bir daha. Hem gülüz hem bülbülüz germiyeti aşk ile biz. Dur şimdi demin okuduğun mısra var ya işte aynı nükte tekrar aşkın sıcaklığıyla hararetiyle biz diyor. Hem gülüz hem bülbül yani hem seven hem sevilen yani hem aşık hem maşuk. Yani insanı tanıma meselesi bu yani birisi var karşımda ben aşık oldum vah vah yanıyorum falan değil yani. Seven de benim sevilen de benim çünkü insan hoşça bak zatına kim makamında bir insan evet. Dağı derde. Dağı derde şuleyi vü şemi gama pervaneyiz. Derdin yarasına şuule. Şimdi ilginç bir tabir. Dağı derde şuule. Şuule ateşin ışıltısı, pırıltı filan. Ee, o yaranın parlaklığı biziz. Çünkü yara aynı zamanda kırmızıdır, güldür, ışıktır. Onun şulesi biziz. Şemi gama pervaneyiz. Gam mumuna pervaneyiz. Can veren pervaneler. Evet. Bir yerde mum varsa etrafında pervane olur. Buradaki mum ne? Gam. Bu gam ne gamı? Niçin üzgün insan? Hüzün en ziyade yakışandır bize. Dert ne? Elest Meclisi'nden çıkmışsın. Kamışlıktan kesilen ney gibi? Dünya gurbetinde hasret çekiyorsun. Gam o gamdır. Yoksa 3-5 kuruşu kazandım kazanamadım. Makama erdim eremedim gamı değil yani. Geç, bitireyim mi şu beytleri? Hocam son 5 dakikanın içindeyiz. Tamam. Naat'tan seçtiğim birkaç beyit kalmıştı. Eyledim mühri nübüvvetle cihanı teshir. Enbiya zümresinin anın için hatemidir. Nübüvvet mühriyle, peygamberlik mühriyle o cihanı etkiledi. Kontrol altına teshir yani hükmetti. Ee, çünkü enbiya peygamberler zümresinin sonudur. Sonuncusudur. Enbiya cümle tufeylidir anın maada manada. Bütün peygamberler onun Etrafında dönen, ona tabi olan, ondan medet umanlardır. Sonra geldiysen ola cümlenin ol akdemidir. En son geldi ama en öncedir. Hazreti Adem başını kaldırdı. Muhammedur Resulullah gördü cennet-i ala yani, O zaman peygamberdi ve onun şefaatini istedi. Meşhur meseledir, meşhur kıssadır. Evet. Haşredek dininin erkanun kanun ola kaim ise... Ki anın nusreti hak i hakpâye-i Onun dini haşra kadar, mahşer gününe kadar kaimdir elbette, son dindir. Çünkü koruyucusu bizzat Allah'tır. Allah onu koruyacağını vaat etti. Hızr-ı kur-ilm-i ledünnî ol muhakkak rüsülün ekremidir, alemidir. Hızır Aleyhisselam da ondan ders alır diyor yani. Ondan ders alır. O bütün peygamberlerin ekremidir, alemidir, en üstünüdür, en yücesidir. Nola cari ise mülk-i melekûta hükmü. Cihanın o şehî adelidir, hakemidir Elbette diyor melekut alemine de, melekler alemine, ruhaniyana da lider, reis odur. İki cihanın en yücesidir çünkü. Yok Nazira'nın efradı beşerde ancak aklı kül cevheri pakizesinin tevemidir. Onun aklı kül Hazreti Cebrail aleyhisselam denir işte çeşitli manalar taşıyor böyle o çok böyle karışık hususlara girmeye lüzum da yok. Salahiyetimiz de yok ama onun temiz cevherinin ikizidir aklı kül çok yüksek bir övme biçimi yani. Bunları yazarken sağlam bir din bilgisi temeline sahip olmak kaçınılmazdır. Yani yoksa e, yazılamaz. Yani biz buradan bakın şiir, şiirle meşgul olmuş değil. Çok ilimden geçmiş. Geçenki bölümlerde de söyledik de? ya yani temel kaideyi bileceksin. Albette. İtikadı da çok iyi bilmen lazım. Bilmen lazım. Bunu güzel Yanlış söylerken. Yanlış bir şey söyleyip de he, yani şey, şey, Son seçtiğimiz naat beyti. Vasıfı memduhu ilahi nece nef'i naatu feyzi şerefi medhine dersem demidir. Onu diyor Allah övdü ben nasıl öveyim? Allah'ın övdüğünü benim övmem nasıl mümkün olsun? Ancak kendim şeref bulmak için onun ismini anıp onun medhiyle şereflenmek için şu kadarcık söyledim. Sen burada aslında birçok seçimler yapmışsın ama yoklamazsın hiç var mı dilde dağın yaresin, böyle mi gözler güzeller aşıkı bir çaresin. <gülüyor> Site mi diyor sevgiliye? Sanki beşeri bir aşk burada anlatılan. Yani diyor ben senin aşiğinim ama hiç ne ararsın ne sorarsın diyor. Güzeller böyle mi oluyor diyor. Çaresiz aşıklarına böyle mi davranıyorlar diyor. Yakışıyor mu sana diyor. <gülüyor> Ahile derdi bilinmez aşıkı bir çarenin. Çak çak edemeyer ahı dili sad paresin. Aşıza Vallahi aşığın derdini diyor ancak kendisi gibi olanlar bilir. Herkesin anlaması mümkün değil. Ee, evlat kaybeden bu acısını evlat kaybedenle paylaşabilir ancak o onu anlar damdan düşenin halinden damdan düşen anlar aşığında haline aşık bilir diyor. Gördüğün öldürmedir karı o huni gözlerin koymaz onun için elinden gamzaler gaddaresin kılıç diyor elinden hiç düşmüyor diyor çünkü işi gücü öldürmek diyor. Yani hep böyle farz edilmiştir. Maşuk aşıkını öldüren katil. Evet. Hocam son bir dakikanın içine girmişiz. Tamam. Şimdi e, program başlarken de hatırlatmıştık. Evet. E, bundan sonra izleyicilerimiz bizi can veren pervaneler tv instagram hesabımızdan takip edebilecekler. Düşüncelerini ve e, bize ulaştırmak istediği şeyler varsa tabii. yorumlarını diyelim. Için <gülüyor> evet. Lehtalehte. Bunları bize iletebilecekler. E, bu Yeni açtık evet. Bu hafta ilk defa ortak bir hesap olarak Evet, hayırlı oluşturduk. olsun. inşallah bu i̇nşallah sosyal medya en kolay ulaşım aracı evet. izleyicilerimizin desteğiyle hem de bizim yaptığımız sohbetleri takip edebilecekleri kısa şeyler, bölümler paylaşacağız inşallah ilerleyen zamanlarda. Bir hiciv üstadıyla beraberdik bugün ama gazelleriyle ve yazdıklarıyla da çok naif ve ince zarif bir şair Nef'i'yi konuştuk. Haftaya başka bir şair. Olsam nola karşımızda. bir saniye bir dakika Buyurun var hocam. mıdır? Olsam nola rüsvayü âlem Nef'i hem âşık o hem hem aşık o hem şairi hem badehperest. Yani nükteli. Biz diyor dün iki dünyada da ahirette rezil olduk bir defa diyor. Neden? Üç kabahatimiz var diyor. Aşıkız, şairiz bir de diyor çok çay içiyoruz. <gülüyor> Eyvallah. Nefi nükteden Allah Hocam, rahmet eylesin. Teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık. Bu akşam da kadim edebiyatımızın büyüklerinden Nefi ve şiirlerini konuştuk. Haftaya başka bir şairimizle karşınızda olmak üzere. Hayırlı akşamlar efendim.